Biliyorsunuz normalde kanalda olabildiğince Türkçemize değer vermeye çalışıyorum. Ama e, bugünkü videonun başlığı mecburen İngilizce. Çünkü kavramın kendisi Türkçe çevriliğinde anlamını biraz kaybediyor. Ve slogan olarak, felsefe olarak İngilizce'de e, yabancıların çok sağlıklı bir şekilde kullandığı bir tekniğin ismi. Yani aslında bir teknik ismi. Öyle düşünün. İşte. Starbucks psikolojisinde nasıl ki Starbucks keyfesini kullanmak zorundaysak fake it till you make it'i de böyle kabul etmemiz lazım. Ne demek fake it till you make it? Yani başarıya ulaşana kadar senin özgüvensizliğini sağlayan şeyleri unut ve özgüvenin başarmış gibi olsun. Başarıya ulaşana kadar başarıyormuşsun, başarılıymışsın gibi hissederek davran, girişimler göster ki başarıya ulaşabilesin. Yani kendini gerçekten başarılı hisset değilsen bile. Başarılı hisset ki başarılı olasın. Bu video bütün hayatınızda, ilişkilerinizde ve kariyerinizde fake it till you make it'in nasıl uygulanacağını göreceğiz. Gelin çayı kahveye alım başlayalım. Hoş geldiniz. Baştan hemen hakkını vereyim. Çünkü bende 3200 video var ve birinden etkilenirsem hemen söylüyorum. İki videoda hakkını direkt teslim etmişimdir. Bu videoda da esim kaynağım Amy Cuddy'nin muhteşem 53 milyon izlenen TED konuşmasıdır. Zaten TED.com'a da girerseniz en fazla izlenen 3 TED konuşmasından birisidir. Açıklama bölümünü unutmazsam linkini koyarım. O yüzden ondan esinlenerek de bazı cümlelerim olacaktır. Şimdiden <gülüyor> hakkını helal etsin.Evmik hadi. Bir şey hissettiğiniz zaman bedeniniz dışarıya vurur. Mesela kendinizi yorgun hissediyorsanız ben esnemek dediğim zaman esnersiniz yani ağzınızı açarsınız bir şey yaparsınız. Bu nereden geliyor? Aynı nöronlardan. Beyninizde aynı nöronlar bir şey gördüğü zaman onu kopyalamak istiyor. Sizde Ee, sıkıldığınız zaman bir oturuşunuz vardır. İçinize kapanırsınız, bacaklarınızı tutarsınız, büzülürsünüz, vücut kapanır. Ama başarılı olduğunuzda, güçlü olduğunuzda kollarınızı açarak yaptım, oldu. Bunun sebebi bulunduğunuz yerdeki ortamı daha çok kaplamak, hacminizi büyütmek. Başarılı olan herkes, koşucular, işte bir yarışmayı kazananlar yes falan filan diye kollarını açıp sevinir. Bütün amaç Hacmini büyütmektir. Dünyada kapladığın yeri büyütmek. Psikolojin diyor ki başarılıyız, mutluyuz, büyü. Aynı şekilde mutsuzken de küçül. İşte kısılmanız, önünüze doğru eğilmeniz, üzgün oturmanızın sebebi o. İkili ilişkilerde de bunu görürsünüz. Eğer ki birisi çok güçlüyse, patronluk taslıyorsa, sizi psikolojik olarak eziyorsa O dik durur, arkasına ellerini atar falan filan. Siz de ellerinizi önünüze bağlayıp böyle pısırırsınız, küçücük kalırsınız. Üstünlük göstermeyi bu şekilde de görürsünüz. Yani beden dili her türlü ne hissettiğinizi dışarıya vuruyor. Üstelik bunu ta üniversitede, lisede de yaşıyorsunuz. Yani mesela üniversitede özellikle olur bu. Ee, özgüveni yüksek, başarıya aç insanlar sınıfa Yüksek sesle el kol sallayarak ben buradayım diye bağıra çağıra girerler. Varlığını göstermek ister. Ve genelde de insanlar onun etrafında toplanır. İlişki ağ büyür. Bu bir kısır döngüdür. Ne kadar çok insan onun etrafına toplanırsa o kadar insanlara şov yapar. Şov yaptığı için daha çok insan toplanır. Şehirlerde buluşma noktaları vardır. İnsanlar niye orada buluşuyor bir türlü bilmezsiniz. İşte falanca caddede falanca işte İstanbul'da mesela Kadıköy'de boğa heykeli. Haldun Taner'in önü, ne bileyim işte falanca İzmir'de bilmem ne pastanesi, çok meşhurdur ismini söylemeyeyim. Burada buluşulmasının sebebi insanların genelde orada buluşması. Kısır döngü yine başlıyor. İnsanlar genelde orada buluştuğu için insanlar orada buluşuyor. Dolayısıyla daha çok insan orada buluşmaya devam ettikçe orası buluşma yeri olarak gösterilmeye devam edecek. Bu tip kısır döngüler insanların sevinmesine ve ilgi odağı olmasını sağlar. Siz de eğer bedenliğinizi güçlü kullanırsanız, ilgi çekici olursanız başarılı olduğunuzu gösterip geniş alan kaplarsanız insanlar daha fazla sizin etrafınızda bulunmak isteyecektir. İnsanlar sizin etrafınızda kalabalık oluşturduğu sürece de aynen önü kalabalık dükkan gibi, önü kalabalık tezgah gibi daha fazla insan gelecektir. Peki beden dilinizi nasıl kandırabilirsiniz kendiniz? Çünkü ilk önce kendinizi kandırıp beden dininizi değiştirmeniz gerekiyor. Üzgünken bile büyük, yaptım ettim gibi durmanız gerekiyor. Eğer ellerinizi belinize koyarak ya da güçlü oturarak Elleri şöyle arkaya atarak oturursanız kendinizi daha iyi hissedersiniz. Hemen bir uygulama yapalım. Oturduğunuz yer her neresiyse bacaklarınızı kalp seviyenize doğru bir kaldırın. Masanın üstüne bacak bacak üstüne atın. Kolları da şöyle arkaya atın. Bir yaslanın şöyle. Kendinizi daha patron, daha güçlü hissetmiyor musunuz? Ediyorsunuz. İşte psikolojiyi kandırmak bu. Beden dininizi kandırarak iyi hissettiğinizi sağlıyorsunuz. Amy Cade'nin harika bir tekniği var. Bayıldım. Biraz geliştirerek anlatacağım. O diyor ki Ağzınıza bir kalem koyduğunuz zaman Yanak kasları mecburen gülümsüyor. Mecburen gülümsediğini sanıyor. Bu da beyni aa biz mutluyuz hissettiriyor. Çünkü 30 yaşına 20 yaşına gelene kadar ağzın ne zaman ki aa şeklinde açıldıysa gülüyordun. Hemen deneyin. Koyun bir kalemi. 5 dakika ödürün. 1 dakika ödürün. Kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. En azından diyecek miyim? Ne saçma bir şey yapıyorum. Ben geliştiriyorum. Bunu daha önce de bildiğim için bana gelen çiftlerin e, terapi diyeceğim artık. Onlarda kullanıyoruz. E, mutlaka kavga edeceğiniz bir konuya giriyorsanız sağlam bir konuya giriyorsanız çiftlere önerim ağzınıza birer kalem koyun ve konuşmak boyunca çıkarmayın. Emin olun sinirlenemeyeceksiniz. E, birbiriniz zaten <gülüyor> çok komik gözüktüğün için sinirlenemeyeceksiniz. Ama fake it till you make it burada çalışıyor. Kendi bedenini kandırıyorsun. Gerçekten mutlu olup sinirin geçene kadar mutluymuş gibi davranıyorsun. Bunu antidepresanlar yapmaz. Sakın böyle düşünmeyin. Bazı yanlış reçete yazılan antidepresanlar sizi mutluymuş gibi değil. Umursamaz hissettirir. Onunla bu apayrı şeylerdir. Dolayısıyla mutlu olmayı taklit ederseniz beyin bilmeden istemsizce dopamin ve serotonini salgılayacak ve mutlu olmaya başlayacaksınız. Aynı şekilde güçlü olmayı taklit ederseniz başarılı bir şekilde güçlü olduğunuzu düşüneceksiniz. Hemen size ispatlayayım. Tiyatro oyunu oynayanların bundan hani sahne tozu yutmak derler ya aşırı keyif almasının sebebi budur. Çünkü sahneye çıktığınızda ikinci bir kişilik üretebiliyorsunuz, yaratabiliyorsunuz ve o kişiliği saklanabiliyorsunuz. Bilgisayar oyunu oynayanlar niye bayılıyor sanal dünyada başarılı olmaya? Çünkü orada çok iyi PUBG oynuyor bilmem ne oynuyor ve başarılı ve orada iyi hissediyor kendisini. Aynı mantıkla tiyatro sahnesine çıkıp kendinizi iyi hissettiğinizde oradaymış gibi davranıyorsunuz ve oradaya sığınmak işinize geliyor. Bu yüzden hani çok kötü bir gün yaşasa bile tiyatro oyuncusu sahnede artık iyi bir oyuncuysa mutluluğu taklit edebilirim, mutlu oynayabiliyor. Peki kendi hayat sahnenizde siz sahneye çıkın. Yani eğer o gün kendinizin başarılı olmayacağına inanıyorsanız başarılı olacağınıza inanın. Bir güncük rol yapın ya bakın fake it till you make it çalışacak mı? Lütfen bunu yap olana kadar öyleymiş gibi davranın. Bir başka örnek, birinden hoşlanıyorsun. Genelde erkekler çıkma teklif ettiği için erkek kadın olarak göstereyim. Ee, erkeksin, birinden hoşlanıyorsun ve bir türlü cesaret edemiyorsun çünkü senin kabul etmeyeceğini düşünüyorsun. Kabul edeceğini düşünerek git. Git bakalım kendini bir özgüvenin olsun çünkü büyük ihtimalle sen onun karşısında böyle ezik ee, acaba ben diye gideceğin için kabul etmiyor seni. Biraz özgüvenli, güçlü olan senden 10 kat patates mi tip gittiğinde çıkma teklifini kabul ediyor ve seni önce çekirdek yere uzaklaşmalarını izliyorsun elde. Çok basit bir şey. Stres yaptığın zaman psikolojin bozulduğu zaman yüzünüzde sivilceler çıkıyor, ne bileyim dudağın uçukluyor veya kalp krizi geçiriyorsun, spazm yaşıyorsun. Demek ki psikoloji ve stresin bedeni yönetebiliyor. Dolayısıyla tam tersi beden de belli pozisyonlarda ve oksijen miktarıyla psikolojiyi değiştirebilir. Sen sıkıntıdan kalp krizi geçiriyorsan mutlu olduğunu düşünürsen demek ki kalbin ve psikolojin düzelebilir. Burada çok basit bir bilgi. Dışarıda yürüdüğünüz zaman vücudunuz %30 daha fazla oksijenle tanıştığı ve taşıdığı için açık havada yürüdükçe daha iyi düşünürsünüz. Bu çok basit bir bilgi. %30 daha iyi düşüneceksin. Daha fazla oksijen gideceği için beyinle dışarıda yürürken. Fake it till you make it'in bir de şu yönü var. Kendini güçlü hisseden insan daha fazla deneme hakkına sahip oluyor. Bir iş yapacaksın, birisiyle bir konuyu konuşacaksın, bir kere söylüyorsun, hayır diyor, bitti, pes ediyorsun. Ama kendini güçlü ve özgüvenli hissedersen, bir öyle söylersin, bir farklı bakış açısı da, üçüncü de kabul eder. Dolayısıyla başarıya ulaşabilirsin. Bir metre kazıyorsun ve artık vazgeçiyorsun kazmaktan ama 10 metre sonra belki elmas altın bulacaksın toprakta. Dolayısıyla güçlü ve başarılı hisseden insan daha çok bilet alıyor ve ihtimali artıyor piyangonun çıkması için. Ama bir kere bilet aldın çıkmadı bir daha ömrün boyunca oturup da şikayet etmek ben şanssızım diye, başarısızım diye senin hata. Şimdi burada Amy Cuddy'nin vücudun kendini kandırması için başarılı ve başarısız bazı pozları var. Onları size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi size anlattığım poz kendini daha güçlü ve daha patron gibi hissetmeni sağlıyor. Kimse yokken deneyebilirsiniz bu pozları. Masaya güçlü bir şekilde ellerinizi koyup ya da belinize koyarak ya da bu şekilde arkaya yaslanarak. Bir de güçsüz hissedeceğiniz pozlar var. Onlarsa böyle depresyondaymış, başarısızmış, bir şeyi kaybetmiş gibi. Ayakta da aynı pozları sağlayabiliyorsunuz kolları bağlayarak. Ama en kötüsü görebileceğiniz en kötüsü maalesef bu çaresizlik pozudur. Bunlar sizin psikolojinizi bozar. Dolayısıyla bedeni kandırırsanız psikolojinizi kandırabilirsiniz. E, kötü bir örnek olacak ama 18 yaş altı izleyeceğimiz bir, bir dakika ileri atlasın burada. Vereceğim örnek özür dilerim çok hoş bir örnek değil ama bu bedeni kandırmakla, psikolojiyi kandırmaya hayvanlar dünyasından bir örnek. Şöyle, çöl dünyasında çekilen bir belgesel vardı izlediğim. İki tane deve doğum yapıyor, bir tanesi doğumda ölüyor ve yavrusu emzirilmeli, süt almalı doğru olarak. Öbür deveyi bir şekilde, çirkin bir şekilde kandırıyorlar ve ikinci bir doğum daha yaptığını hissettiriyorlar ona. Yani uyararak öyle anlatayım size. Ve ikinci yavruyu sahipleniyor. Öbür türlü diğer yavruyu emzirmeyeceği için anne süt almadığı için ölme ihtimali var. Bedeni kandırarak psikolojisini değiştiriyorlar. İşte bu şekilde hayvanlar dünyasında bile işe yarayan bir olay bu. Size de yapılıyor. Karşınıza 2-3 kişi geçsin ya bugün solgunsun bir şey mi oldu? Bugün başın mı ağrıyor? Bugün şu mu? Bugün kötü müsün? Bir süre sonra aa biraz kötüyüm eve mi gitsem? İşte bakın gördünüz mü? Psikolojiniz mi? bedeniniz olmayan ağrılar üretebiliyor. Dolayısıyla öyle değilsen bile öyleymiş gibi yap sonuca gidene kadar sonuçta başarılı oluyorsun. Bugün Tosuncuk ne yaptı? Fabrikaları varmış, çalışıyormuş gibi milleti uyuttu. Öyleymiş gibi yaptı, vurdu parayı gitti. Tabi bunu yapın demiyorum ama Fake it till you make it'in kralıdır Tosuncuk. Yazarmış gibi görünüp binlerce kitap satan var. İnsanmış gibi görünüp pedofili sapık çıkan var. Bu yüzden bizim sloganımız Yalnız değilsin sen varsın. Sen kendini inandırırsan emin ol başarı hazır. Lütfen başaracakmışsın gibi hisset. En azından kendini kandır ki başarabilesin. Öbür türlü hiç kimse yanında değil sen dahil. Ben Enim Tatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.